Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese merhaba Bu hafta stüdyoda ben tekim diğer program arkadaşlarım bu hafta yoklar Programda aslında ekonomi ekolojide e, sıklıkla e, sorunlarını dile getirdiğimiz bir bölgeden bahsedeceğiz yine Karadeniz sorunları maalesef hiç bitmiyor, yeni sorunlar ekleniyor Karadeniz'in özellikle çevre ve yaşam alanları mücadelesinde. Birkaç gün önce daha çok yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de gerçekleşen bir toplantıda "Biz Ayder'i kirlettik, Rezil ettik" dedi. Aslında bu bir önce özelleştirme diye düşünüldü. Fakat aslında belki de Ayder'in başına geleceklerin ayak sesiymiş diyebiliriz. Hemen bir gün sonrasında TOKİ burada kentsel dönüşüm için bir ihale gerçekleştirdi. O sırada Orman ve Su İşleri Bakanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın hemen akabinde... Ee, yine e, ağırlıklı olarak tabii ki Karadeniz'deki yaylaları kastederek buraları e, vatandaş işgal ediyor. Biz bu işgale izin vermeyiz minvalinde. E, bir takım açıklamalar ardarda arda, e, geldi. Şimdi bütün bunlar ne demek? Aslında Karadeniz'in böyle e, bölge bölge. Sorunlarını dile getiriyoruz ama bir top yekün Karadeniz'de ne oluyor, ne bitiyor ya kulak vereceğiz şimdi. Rize'den gazeteci Ömer Şan hattımızda. Ömer Bey günaydın. Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi ben tabii son birkaç günün gelişmesini söyledim ama tabii Karadeniz'de özellikle tabii belki son... ...10-15 yılda özellikle HES'lerle başlayan, işte taş ocaklarıyla, madenlerle devam eden... ...ara ara başka bir takım sorunların da eklendiği, özellikle Batı Karadeniz'de termik santral mücadelelerinin devam ettiği... ...ve son dönemde tabii yine kentleşmenin, bu beton ekonomisinin son derece olumsuz etkilerine maruz kalmış... ...Karadeniz'de ne oluyor, ne bitiyor... Siz hem orada bu işlerin mücadelesini yürüten hem de orada gazetecilik yapan birisi olarak bize şu son resmi bir çizebilir misiniz? Evet, aslında siz kısa bir resim çizdiniz oraya, yani belki korsiyi büyütmediniz ama evet. ben onu biraz büyüteyim. Mesela son Eroğlu'nun demiş olduğu gibi yani yaylaları e, işgal ediyorlar. Oradaki yurttaşlar işgal ediyor. Evet. E, yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp işte biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik diye işi, biz demesi biz, bize ise yani oradaki yurttaşlara hesabı diyoruz biliyorsunuz yani bu bu mücadeleyi verirken aynı zamanda bir e, sivil e, toplum kuruluşu e, gibi bir mücadele eden derelerin kardeşi platformunun da sözü ben aynı zamanda evet bu mücadele içerisinde sadece işte sadece haser işte taş ocakları, işte madenler gibi hmm. e, bir sürü proje vardır bizde biz evet. baştan beri demiştik ki e, yaşam alanlarına sahip çıkmayanlar yani bunu herkes için diyor ya uyarmıştık da şimdi gördünüz mü ne oldu demek istemiyoruz yani bir karadan fokası hmm. var biliyorsunuz hani, e, yaşlı amca Hastayım dedim dedim şimdi ne oldu diye. Yani ölünce çocuklarına diyor ki ben hastayım artık beni doktora götürün iyileştirin diyor ama çocukları doktora götürmüyor. En sonunda bir not bırakıyor yastığın altına diyor ki ben ölünce o yastığı alırsınız o notu yazdırırsınız mezar taşıma diyor. Orada da şöyle işte o not, o not şuydu işte hastayım dedim dedim inanmadınız şimdi ne oldu Evet biz bunu evet. anlattık, anlattık insanlara, dedik ki hı hı. E, doğal yaşam alanlarına, doğasına, suyuna, toprağına sahip çıkamayan, geleceğine sahip çıkamaz demiştik. Şimdi Eroğlu bunu artık imalı imalı göndermedi, dedi ki yüzyıllardır bu toprakları, yaylaları, e, köylerini, meralarını, e, yaşam alanlarını üreterek var eden insanlar buralarda işgalci diyor. Evet. Yani kendi toprağınızda işgalci oluyorsunuz. Evet, bunun şimdiki şimdinin hareketi değil bu. Yani 15 yıllığa da sınırlı değil. Geriye dönüp baktığımızda yaklaşık 20 yıllık, 25 yıllık süreçler var. Mesela Artvin'de başlayan bir maden mücadelesi var. Hı hı. Hemen onun akabinde Doğu Karadeniz bölgesinde başlayan ve sadece burayla sınırlı olduğunu e, zannettiğimiz fakat daha sonra bütün ülkenin vadilerini adeta bir kanser virüsü gibi saran, sarmalayan ve o tümörleri geliştiren HES projeleri var. Evet. Bununla birlikte hemen akabinde bir bakıyoruz, yeşil yol ve yaylaların işgali başlıyor. Yeşil yol gibi işte mavi yol, mor yol gibi. Ee, bununla birlikte bir bakıyorsunuz, meralar daha sonra e, kamu alanı olarak olmaktan çıkarıldı yani yurttaşların ortak kullanım alanları olmaktan köylülerin yaylacıların çıkarıldı ve tam tersi inşaatla betonlaşmaya başladı. Dere ıslahları başladı. Taş ocakları başladı. İşte iki tane havalimanı. Bırakın Karadeniz sahil yolunu. Bakın şimdi onu unuttuk. Geri Evet Onlarla doğru. Mücadeleler işte Cihan Eren'in öldürülmesinden hı hı. E, hala uygulanmamış iptal kararları var. Fındıklı'da mesela geçiş, Fındıklı geçişiyle ilgili iptal kararı var. Ama yol geçmiş, gitmiş. hala kullanılıyor. Açılışı yapıldı. E, bunun yanında İki tane Orgi dediğimiz Ordu hmm. Giresun havalimanı, havaalanı ve geliyorsunuz şimdi de başlayan işte taş ocaklarının gündeme çıktığı Rize Artvin havaalanı. Bunun evet. yanında bir bakıyorsunuz işte bu deniz dolguları, taş ocakları derken kentlerdeki yaşam alanları. Yani şimdi konu başlıkları olarak aldığımız zaman direkt HES'lerle başlıyoruz. Hmm. Adem hmm. çalışmalarına devam ediyoruz. Yeşil yoldu yaylaları ve meraları, dere ıslahları, yani burada solak bir örneğinde verebiliriz. Evet. Ve deniz dolduları. Böyle bir çoklu saldırı var. Evet. Bu çoklu saldırıların zaten biliyorsunuz Artvin'den başlayan e, Yeşil Artvin derneğinin yaklaşık 25 yıllık Hı -hı. bir mücadelesi evet. var. Çeret Şimdi burada çok ilginç bir durum var. E, Türkiye genelinde o dönemlere 1300'lerde olan maden ruhsatı Yaklaşık hmm. 15 yıllık sürede 65 binlere çıktı. Evet. Yani 65 bin maden ruhsatı oldu. Bu maden ruhsatlarından Artvininkisi, İmmet Minink girdi. Daha sonra işte e, diğer firmalar, e, Kanada kökenli firmalar hmm. gibi Ve en son bir mücadele 20 yıllık bir süreç içerisinde buranın bu e, yabancı Kanada firmasının e, ruhsatı iptal edildi. Evet. Ve orada... Artvin Valiliği, Çevre ve Şehirçilik ve Orman Müdürlüğü bu firmaya, yabancı firmaya Artvin'in o bulunduğu bölgede, Cerat Tepe mevkinde, şu anda işte Cengiz İnşaat'ın girmiş olduğu galerilerde doğaya vermiş olduğu tahribatlar nedeniyle 100 milyarın üzerinde cezalar yazmış bu firmaya. Maalesef burada biz de me meclisteki arkadaşlarımız da bu şeyi kaçırdı. Burada sadece bir hani torbalardan çıkan yasalar oluyor ya. Evet. Torbalara da evet, oluyor. Evet. Ondan sonra bir oylanıyor Bir bakıyoruz Aa, bu da varmış, şu da varmış, bu da varmış derken oradaki yasalardan bir tanesine sadece maden kanuna bir madde eklediler. Dendi ki her ne şekilde olursa olsun, işletme ruhsatı iptal edilen maden alanları bakanlığın kamu yararı veya gerekli görmesi halinde yeniden ihaleye açılır dendi ve ihale açıldı. Bu sefer Sadece Cengiz ve e, avanesine firmaları giriyor. Evet. Ve onunla devam ediyor. Bakın aynı şey e, Samsun'da OVM'nin termik santrali için oldu. Orada siz de e, gayet iyi biliyorsunuz hı ki çıkıp dendi ki hatta Hesterga dönüşeğine katıyorlardı. Deniyordu ki enerji üretim santrallerini işte termik veya diğer santraller... Her ne şekilde e, işletme hani biz veriyoruz ya mahkemelere iptal ediliyoruz evet. raporlarını Her ne şekilde iptal edilirse o ve hatta gecikmeyle başlamamış olanlarda da gerekli görmesi halinde yeniden ruhsatlandırılır ibaresi vardı. Hı -hı. Bizim oradaki e, sevgili arkadaşlarımız hatta e, şimdi şey de orada meclisteki görüşmeler yapılırken çıkıldı. Orada bir mücadele örneğe verildi ve sadece o maddenin dibine HES'ler hariç hmm. yani daha sonra biliyorsunuz gitti. iptal oldu. Takip edildi arkadaş, arkadaşlarımız. Takip etti ve iptal oldu. Hmm. Şimdi bakıyoruz aynı sürece geliyoruz Hester önümüze çıkıyor. Hidroelektrik santral projeleri. Evet. Bunlar bize yenilenebilir enerji kaynağı olarak. Ve daha çok şimdiki işte Az önce o, o yüzyıllardır üzerinde yaşadığı topraklarda işgalci olarak bu insanları gören o Eroğlu dedi, denilen e, sadece bakan neresine bakıyor? Ransal e, diyen kişilerin hayatmasıyla HES süreçleri önümüz için. Öyle ki bu HES süreçleri işte e, Çamlıhemş'in e, Fortuna Vadisi'nde Ayda Yaylası'nın hemen altında başlayan olup projesi projesiyle gündeme gelmişler. Yani orada verilen bir mücadele o zaman zamanın işte hükümeti bir günde e, chat raporu onaylandı. çet raporu diye bir şey yoktu. Ertesi gün geldi başbakan açılışını yaptı. Hatta o dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ismini de vereyim. Hı hı. Kendi vadisi olan Senoz Vadisi bugün de işte e, eski başbakan yardımcısı şu anda AKP'nin genel başkan yardımcısı Hayati yazıcının da aynı zamanda memleketi Evet. E, Senoz vadisine verilen HES projeleriyle nasıl katlettiklerini gördük Ve biz çok yanlış yapmışız <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu süreçte HES'lerle ilgili HES projeleri gündeme geldiğinden bu yana bu çevreyle işte çöp düzenlemeleri tutun işte diğer düzenlemeler Bizim yapmış olduğumuz işte çevre yaşam mücadelesi veren insanların yapmış oldukları mücadelelerin karşılığıyla kendinden yeniden düzenlenerek, düzenlenerek belli şeye kadar geldi. Evet. Ama bunlar hep e, formalitede kaldı. Şu anda yapımı devam eden HES var mı Karadeniz'de? Tabii var. var. Devam etmiş. Hatta geçen gün işte Doğan, doğan Haber Ajansı'ndan. Sevgili Muhammed Kaçar'ın haberiyle işte kuruyan dereleri gösterdi. Evet onunla ilgili acaba elimizde bir rakamsal veri var mı? Şu anda mesela yapılmış yapılmakta olan HES kaç tane? Bu HES'lerse 8 proje var bu bölgede. Bu bölgede yaklaşık Doğu Karadeniz bölgesine Giresun, Ordu, Trabzon Rize, Artvin yaklaşık 70'e yakın var. Deriner Barajı'na hariç tutuyorum. Bir Hı -hı. Deriner Barajı. Çünkü Deriner Barajı başlı başına bir Rant projesi, işte Süleyman Demirel'in o dönemde başladığı, bununla ilgili geniş bir hem makalem oldu hem araştırmam da vardı. Evet. Cumhuriyet Işık Kansu'da bayağı geniş yazmıştı bunu. Burada deriner başarılıcı çok derin aslında. Yani hı hı. çok derinlere iniyor, kökü çok derinlere iniyor. Hem ramsal boyutuyla hem diğer ekolojik boyutuyla. Şu anda mesela Artvin bölgesindeki, o e, ekosistemin nasıl değiştiğini, e, Rize'ye ve Kaçkarlardaki 600 yıllık buzulların nasıl erimeye başladığını hmm. bence e, birçok e, duyarlı bilim adamı bu bölgeye gelerek incelemesi ve raporlaştırması gerekiyor. Evet. Yani Peki mesela, kuruyan dere e, sayısını biliyor muyuz acaba? Bununla ilgili bizlere ikiz dere, ikiz derenin mesela ikiz derenin ee, i̇şte Ovid e, Merkeği ne kadar olan bölgesi yaklaşık 70-80 kilometrelik bir bölge. Hı hı. Ee, bu bölgede yaklaşık 60 kilometrelik, 65 kilometrelik bir e, su artık yok dereyata. Neden yok şimdi? Eroğlu çıkıyor diyor ki veya da Hesteri savunan dere, işte Hester suyu yutmuyor. Bilmem ne yapıyor. E tabii evet. yutmuyor. Biri bırakıyor ötekisi başlıyor. Biri bırakıyor ötekisi başlıyor. Evet. Yani buradaki HES'lere su iletim tünelleri bakın yer altından gidiyor. Hesledikleri şimdi diğer bölgelere bakıyorsunuz bir suyun önüne bent koyup öyle gidiyor. Ama burada daha kilometreler boyunca mesela 72 kilometrelik İkizdere Vadisi'nde 67 kilometrelik HES tüneli var. 60 kilometrelik 63 kilometrelik dere yatağında hiçbir şey yok. E, gidin, e, şeye sorsunlar, rafting milli takımına doğal parkurdu İkizdere parkuru. Yaklaşık 20 kilometrelik bir parkur kullanıyordu. Şimdi burada burada bırakın raftingi sudan, dereden karşıya geçecek su bulamıyorsun. Çünkü evet. hepsi alıp veriyor, alıp veriyor, gidiyor. Evet. Yani e, Salarha Vadisi, yani benim Hı. de aynı zamanda bulunmuş olduğum vadi. Hı. Bu vadinin suyu başka bir taraftan alındı. Bütün yargı kararlarına rağmen bir şekilde dinlenilmedi. Bir dağın altından geçip yani vadine suyu değiştirildi. Güney Su Vadisi'ne getirildi. 8,5 kilometre sonra yeniden tekrar vadiye getirildi. Bu dere yatağı da. O zaman köylüler bize işte devlet yatırım yapıyor, bilmem ne yatırım yapıyor, niye böyle yapıyorsunuz diyen köylüleri baktık. Hı -hı. Bugün çıkmışlar, önceki günkü haberde feryat ediyorlar. Biz bu derelerde yüzerdik, bu dereler işte Hı -hı. aktığı zaman havada uçan kuşu kapı sularına katar dedi diye başladık. Evet. etmeye başladılar. Yani burada e, HES'leri çok geniş bir şekilde değerlendirmemiz. Mesela hı. süreciyle değerlendirmemiz lazım. Evet. Copy-paste şeyle işte, hukuksal süreciyle verilen yargı kararları orada oluşturulan bilirkişi raporları demokratik süreçte halkın vermiş olduğu mücadeleler. Mesela yurttaş Kazım'ın vatandaş Mustafa'nın e, Fevliye teyzenin e, vermiş olduğu mücadeleleri, kadınların vermiş olduğu mücadeleleri yani şu evet çok so doğru kültürel açıdan değerlendirmek gerekiyor evet. değirmenlerinden tutun kemer köprülerinden e, biz otururken sayın e, bakana dedik e, burada kemer köprüler var hı. metreler boyunca bu kemer köprülerin altında su akmıyor buraya gelen turistlere siz turizm bölgesi diyorsunuz evet. ne diyeceksiniz bir zamanlar buranın altında su mu akıyor diyeceksiniz. bu değirmenler bir zamanlar suyla mı taşılıyor diyor. Yani çalışıyordu diyeceksen iklimsel süreç bu çok önemli. Bakın şu anda Rize ve bölgesinde Karadeniz bölgesinde hı hı. belki de e, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en çok yağış alan bölgesinde çok feci bir e, sıcaklık ve kuraklık yaşanıyor. Kuraklık yaşanıyor, evet. Tabi az önce dediğim gibi mesela 600 yıllık kaçkar dağların artık buzulları çatlamaya erimeye başladı. E, tabii ki bunu şey yapmak lazım. buradaki. Bununla birlikte ekolojik süreci de ele almak lazım. Yani hı hı. Bu Doğu Karadeniz bölgesinde son yıllarda yaşanan e, sel ve afetlerin, heyelanların e, bu kadar tesadüf olmadığını görmek lazım. Doğru. Peki HES'ler değil ama açılan yollardır, bunlar için yapılan yollar bunlar için yapılan ulaşımcılığına dinamitlemeler, tabii taşacaklar da var bunun içerisinde. Evet, bu süreç evet. şey yapması lazım. Bunların dışında HES'lerin çok önemli ve Geri planda görmezden gelinindi veyahut o planı çıkmadı. Çok daha büyük bir önemli şey var. Enerji nakil hatları. Hı hı hı. Bu enerji nakil hatları buralarda yüksek gerilimlerden bakın 2008'de olması gerekiyor e, e, bir takım araştırmasıyla bu bölgedeki enerji nakil hatlarının birçok hastalığa, kanser neden olmak başta olmak üzere işte birçok birçok bitki türünün canlı türünün genetik yapısını insanların sağlık koşullarını çok e, olumsuz etkilediği ...raporla ortaya konuldu. Evet. Bunlar değerlendirilmesi gerekiyor. Maalesef bu HES'ler Karadeniz'in... ...hala kanayan bir yarası... ...ve e, hiçbir şekilde de... ...bunun e, önü e, gelmiyor. Hala daha 18 tane yeni proje... Evet. ...var diyorsunuz. Bütün boğulup bitenlerden hiç ders almıyoruz... ...maalesef. maalesef Peki e, şey e, Şimdi aslında... E, ...belki biraz da e, esas... ...bu e, son dönemdeki... E, ...gündemi... E, ...kapsayan konuya belki biraz daha girebiliriz. Yaylalara gelelim. Yaylalara gelelim. Evet yani bugüne kadar mesela Ayder'de ne oldu? Ne tür bir yapılaşma var? Diğer yaylaların e, durumu nedir? Belki biraz bunlarla ilgili de bilgi verirseniz son durumu evet. e, dinleyicilerimize aktarmış oluruz. Şimdi Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun'dan e, Sarpa kadar işte Yusufeli'ne kadar olan bölgede e, 60'ın üzerinde yayla şehri yapılıyor. Hmm. Yani yayla etki geleneksel olarak Ayder'de işte boğa güreşleri, Sultan Murat işte e, Kadırga şenlikleri, Trabzon'da e, işte Artvin'de yapılan yine boğa güreşleri evet. yani bunun gibi yüzyıllardır devam eden şenlikler var. Yani Hı -hı. bu yaylalara insanlar bir şekilde ulaşabiliyor. Şimdi evet. Bu HES'ler bunların altyapısını oluşturdu aslında. Niye? Çünkü o dereleri kurutarak buralara yeniden rant alanları, bakın dere yatakları kuruyan dere yataklarını Veysel Eroğlu beyefendi çıktı dedi ki oraları biz ıslah edeceğiz. Hı hı. Dereler işte şey yapıyor. O dereler dere yataklarını küçücük 3-5 metrelik alanlara sığdırılarak geri kalan kısımlarında devlet okulları yaptı. İşte evlere yapıldı bilmem ne yapıldı. Ondan sonra o dereler geldi okulları aldı gitti bir sürü can mal kaydı oldu. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş yaydalara geldi. Ayder Yaylası en son zaten Ayder Yaylası. Ve Uzungölü görebiliyorsunuz yani internete girip eski Uzungölle yeni Uzungöl arasındaki fotoğrafları beton betonlaşmayı görebiliyorsunuz maalesef içler acısı evet evet bunun yanında diğer bölgeleri artık vakit kalan bölgeleri işte yeşil yol şu anda önümüzde en çok yeşil yol tepkisiyle nedir bu da tepki de sadece bakın 2600 kilometrelik yoldaki tepki sadece 500'de kilo, 500, 500 20-30 kilometrelik bölümünde tepkiler nerede var? Çamlı var. Kavran Yaylası'nda, Samistar Yaylası'nda birkaç yerde tepki var. Birkaç yerde mahkemeye verilmiş. Şimdi bu yolla 2600 kilometrek yolla yaklaşık 2500 metrenin rakımın üzerindeki bir geçitten söz ediyorsunuz. Bakın 2500-2600'lerden yukarıya çıktığınız zaman bazı mesela inek çıkamıyor oralara otlaklara sadece evet. koyunlar keçiler çıkabiliyor işte ondan daha yukarılarda ayılar bulunuyor işte yılan bile çıkamıyor oralara bazı hayvanlar var şimdi bu doğal yaşam alanlarını insanların şey, canlıların insanlar derken şimdi burada bir mücadele verirken sanki sadece insanlar canlılar için bütün canlılar kurdun kuşun böceğin ayının için bir mücadele var Evet. bu yeşil yok tekniği Doğu Karadeniz'in bu 8 tane ilin içerisinden aynı zamanda mor yol ve mavi yol. Onlar nedir? Onlardan da biraz bir, bir bilgi var. verebilir misiniz? Adı Yeşil Yol olan bu yol bu proje değildir. Hmm. E, 2011'de onaylanan e, Turizm Master Planı kapsamında yapılan bir çalışmanın şeyidir. Bir proje yok ortaya. Resmi bir proje yok. Resmi hmm. proje olmadığı için mahkemeye veremiyorsunuz. Hmm. Bu, bu planda, master planında Samsun'dan işte e, Sarf'a kadar giden bölgede yeşil kalem ile çizilmiş bir yol güzergahı var. Buna yeşil kalemle çizildiği için yeşil yol deniyor. Öyle birilerinin anlatmış olduğu gibi yok yeşilliğin içerisinden geçiyor. Bilmem yeşilliği böyle şey yapıyor değil. Bu aslında bu bölge için cehennem yolu. Bu bölge için yok etme yeşili yok etme yolu. Şimdi bu yol o en tepeden gittiği için bu yolla birlikte bu yolun ekinde yani rantsal bölgeleri, rant alanlarını, turizm alanlarını, merkezlerini nedir? Ayder gibi işte Ayder hmm. e, sadece bir güzellik, e, doğal güzelliği olan bir yerle değil. Ayder'de e, sıcaklığı 70 derecelere kadar çıkabilen bir e, kaplıca var. Hmm. Kaplıca turizmi evet. i̇şte uzun gövde bilmek. Bu tür merkezleri birbirine bağlayan bir mor yol var. Hmm. İşte hem öte tarafında hem kuzey tarafında hem güney tarafında en tepeye çıkıyorsunuz daha yaylaların ön tepesinde bunun bir güney yolu var bir de kuzey yolu var. Yani hmm. kuzey dediğimiz Karadeniz'e bakan yol var. Buraları birbirine bağlayan ve mor kalemle çizilmiş olan <gülüyor> mor renkli kalemle çizilmiş olan bir mor yol daha var. Evet. Bunun uzunluğu yaklaşık 1800 km'de artı. Bununla birlikte bu yeşil ve mor yolların akabinden denize inebilecek yani hmm. deniz seviyesine denize, deniz turizmi yapabileceğiniz ramsal bölgelere inebilecek bir yol daha var. Bu da yaklaşık 2000 kilometre civarında. Bu da mavi kalemle çizilmiş. Mavi kalemle çizildiği için buna da hmm. mavi yol deniyor. Hmm. Yani yeşil yol aslında tek başına değil iki tane daha yavrucağı var. Evet. Bununla birlikte bu yollar bakın yukarıdan çıkan yollar yaklaşık 15 metrelik işte duble yol olabilecek şeylerde öyle bir şey değil bunlar değil doka başkanı eski çaykur genel müdürü çıkıyor anlatıyor bunları değil ama bununla beraber bakın şimdi test projeleri kuruyan dereler taşacaklara dere ıstahları diye baktığımız zaman ve en son yaylalarda kentsel dönüşüm, meraların hmm. ranta açılması inşaata açılması ve köylülerin yüzyıllardır yayla evlerini, taştan yapmış oldukları yayla evlerinin orada sahiplenmiş oldukları, taşlar çevirmiş oldukları bölgelerde işgalci olarak kabul edilmesi. Ve en son bütün taşları toparlıyoruz, önümüze koyuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz Ayder'i katlettik, rezil ettik ve başlayıp ve sonunda... Buralara artık kentsel dönüşüm projelerine TOKİ'nin hizmetine vereceğiz. TOKİ buraları güzelleştirecek. Ve güzel kardeşim buralarda yüzyıllardır yaşayan adetlerini, geleneklerini yüzyıllardır sürdüren bu insanlar yapmış oldukları boğa güreşleriyle, işte kadralak şenlikleriyle, horonla, türkülerle kendileri oraları düzeltemiyorlar, düzenleyemiyorlar. Siz kalkacaksınız Ankara'dan yapmış olduğunuz TOFI'nin projelerini görüyorsunuz. Evet. ile buraları düzelteceksiniz öyle mi? Kime göre düzelteceksiniz kendinize göre düzelteceksiniz. Evet, evet. Bütün hesap budur. Bay Eroğlu'nun hemen ardından çıkıp bunu ortaya koyması bu şekilde aslında, Evet niyeti bile, belli etmiş evet. oldu evet ee, aslında güzel bir toparlama oldu bütün Karadeniz'de yaşanan e, ekolojik kıyımlarla ilgili e, süremizin de sonuna geliyoruz çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ben için Ve oradaki mücadeleniz için kolaylıklar diliyoruz çok teşekkür ederim bu sadece Karadeniz'de değil elbette Bakın, Tokat'ta, Amasya'da Tunceli'de, Bartın'da ee, Antalya'da e, e, Bitlis'te e, hemen hemen e, Ege'de e, bütün yaylalarda bütün bu tür doğal yaşam alanların içerisinde işte Akdeniz'deki göçerlerden başlayıp da bütün bu yaşam alanlarında bu proje, projeler devam ediyor. Yani Karadeniz'de değil Karadeniz belki mücadelesiyle ön plana sesini yükselterek ön plana çıkıyor ama bu bölgelerimizde de e, Muzur'da da işte Kars'ta, Ardağında, Öğdür'de da, evet. Düzce'de de bu projeler Kaz Dağları'nda tutun. Devam Doğru. ediyor. E tabii ki kentsel yaşam alanları çıkıp da işte Ankara'da işte kent ormanlarının yok edilmesini, işte havaalanı dediğimi, bu hepsi bir bütün olarak öyle bir rantsal bir anlaşma projesi. Evet. Evet. Peki. Teşekkür Peki. Ediyorum Biz teşekkür de. ediyoruz ee, verdiğiniz bilgiler için. Evet. Bu hafta da Ekonomi Ekolojinin sonuna geldik. Gazeteci Ömer Şan'ı ağırladık. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.